Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Hüsur'a bakmayın, sizi bekletmek istemiyorum. OYPJ'de ilerlemek sağlıkta, yarım saat sağlıkta, on geçe dediler. Evvela Fatiha hakkında bilgi verelim. Fatiha işlerim, Kur'an-ı Kerim'in tam sure olarak nazip olan ilk suresi. Yani işte ilk ayetler ikrah Bismillahirrahmanirrahim diye kalak diye ikrah ayeti ilk gelen Vahide ama ilk beş ayet. Ondan sonra Muzdemil suresi gelmiştir, bu Desir suresi gelmiştir, Kahs suresi gelmiştir. Geliş suresine göre söylüyorum, kronolojik sıraya göre. Ondan sonra bak Tori suresi gelmiştir. O şimdi bazı müsafrlarda mesela şimdi şey, Suriyetin içinde de. Ülümün Kur'an'ında da hangi sure, hangi sureden sonra gelmiştir, hangi sure, hangi sureden önce gelmiştir, bunların hepsinin geliş sırası belli, biliniyor yani. Öyle meçhul bir şey yok. Dini mübin. İslam'ın her şeyi açık, seçip bellidir. Gizli kapaklı başka bir şey yok. Gizli kapaklı bir şey yok. Esma bir şey yok. Yani ümmetten gizlenmiş. Diğer dinlerde böyle değildir, diğer dinlerden ruhba sınıfı var, dinin aslı özelliklerinde onlar gibi. Cemaat sadece Amin Her şeyi bilmek bunlardan öyle bir şey değildir. Hindu dininde de öyledir, Buda dininde, hatta Hristiyanlıkta da öyledir, Yahudilikte de öyledir. Yahudilikte de yalnız Levi soyundan olanlar, yani Hz. Yakup'un en büyük oğlu. Yani Hz. Yusuf'u füyü atmayalım dedi ya, şey, öldürmeyelim dedi. Onu şey edelim işte, bir yere şey edelim. İşte o büyük, onun o zevi. Onun soyundan gelenler bin adamı olur. Onun soyundan gelenler yani 12 şeydir, Yahudi 12 boydur. 12 boy da Hz. Yafi'nin 12, Yusuf'un 11 kardeşi yani. 12 boy dediğim odur orada sadece Levi soyundan gelenler din adam olmuş. Siyaset ve diyanet birleşik birleşiktir Yahudiler için. Dünyanın tek din devleti Yahudi devletidir onu da bilin. Çünkü orada Levi soyundan gelenler cumhurbaşkanı olmuş. Son söz onlara ait var, göster işte meclis var işte başbakan var bilmem şun var bu var ama nevi soyundan olan sözü geçer. Yani bir nevi seyitlik içindeki yapılan özel muamele buydum. Hatta nevi soyundan evlenen bir ok soyundan bir kız adam nepek hanımdan su bile isteyemez. Kendisi kaptu işte, işte, işte, işte yani. Hanımlar orada hakimdir. devi soyundan. Onun için pek onların o soyundan olan kızlar da evde kimse cesaret edemez çünkü onlarla evleniyor. Bana bir bardak su buraya benim. Zahmet olmazsa. <gülüyor> Müslümanlık böyle bir şey yok. Sen istesen diyanet işleri başkanından daha çok din öğrenebilirsin. Bilgi olarak da, ameli salih <gülüyor> olarak da icraat olarak da, hepsi bütün Müslümanlara açılmıştır. Size bir şey söyleyeyim Bak, سُبْحَالَا لَا دِي أَسْرَى Allah bir gece kurulu aldı, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdü. Kulunu diyor, kul. Eğer bir Resulihi deseydi Mirek sadece Resullere mahsus olur. Bir Nebiyihi deseydi Nebilere mahsus olurdu. Bir Muhammedin deseydi Muhammedin şahsına ait olurdu. O zaman bizler derdik ki bizi ilgilendirmez. O Muhammed'in kendi meselesidir, kendi problemi Bir abdihi demesinin sebebi, Miraç'a giden yol, Peygamber'in başladığı yol, bütün insanlara, bütün Müslümanlara açıktır. Allah'a kulum, ben Allah'a kulum diyen herkese açıktır Allah'a giden yol. Miraç yolu. Ondan sonra ne buyurdu Peygamber Efendimiz? Asalak As miraj müddimli. Namaz müddimli mirajdır. E biz namaz diyoruz, her namaz bir mirajdır. Yani kelimelere dikkat edeceksin. Usulü tefsirdir bu. Cenab-ı Hak ne diyor? O kelimelerin şumulu nedir? Ucu nereye kadar gidiyor? Kimi ilgilendiriyor? Onlara dikkat edeceğiz. Biz salanın bir tanesi dedi ki Efendim dedi Muhammed şefaat edemez, melekler şefaat ederdi. Televizyonda böyle hezeyanlar eşitliyorsun şimdi. <gülüyor> Tabii, yani nasıl, nasıl, ne desin? Yani? <gülüyor> Niye öyle diyor? Sakin, ki melekler insanlardan daha aptal varlıklardır. Wallakadikerram ne beni adam? Biz Adem evlatları da mükerrer mi yarattık? Melekler için böyle bir şey yok. Ayettek kelimelere bakıyoruz. Fainallah huwa mublahu usulden bahsediyoruz. Daha fatihaya gelmedim. Yani Kur'an'ı nasıl anlayacağız? Fainallah huwa mublahu ve cübbilu ve salihul müminin ve meleikatı بعد ذلك Evvela müminlerin salihlerini Salih müslümanları, müminleri söylüyor Ondan sonra var melaiket ödüyor Bu aktaliyet sırasıdır aynı zamanda Protokol sırasıdır Şimdi Melekler ne yaptılar Adem Aleyhisselam yarattığı zaman? Secde ettiler Ne demektir secde? Bu ihtiram secdesidir İbadet secdesi değildi. şeytan yanlış anladı çok akıllı olduğu için, çok da zeki olduğu için, çok da çok bilmiş olduğu için. Şeytan secdeden baksa ibadet secdesi, adbüt secdesi diyoruz biz ona. İbadet secdesi anlıyor. Hani Halbuki ihtiram secdesi diyoruz. İhtiram secdesi vardır, hürmetimizi arz etmek için. İhtiram rükü vardır, ihtiram kıyamı vardır. Yani ayağa saygı duruşu dediğimiz şey Saygımızı göstermek için misafir geldiği zaman ayağa kalkıyoruz. Bu bir saygıdır, bu bir tapınma değil ki. Vahabiler de yanlış anlıyorlar. Her türlü saygıyı tapmak zannediyorlar. Yok öyle bir şey. Büyüye de saygı gösterir, küçüğe de saygı gösterir. Mezar ziyareti diyor, siz mezara takıyorsunuz. Eşek tapmakla, saygıyı sunmakla, ibadet etmek arasındaki farkı bilmeyen Müslüman zaten aptal yani. Öyle bir şey yok. Ha ben biraz böyle konuşurum, arasında da söverim, anlaşırsın. <gülüyor> <gülüyor> o şey gibi, çivi gibidir o, anlaşılmasını sağlamak için. <gülüyor> Kusura bakmayın. E siz böyle şeysiz konuşursan, çivisiz konuşursan hepsi dağılır. Akılda kalmaz. Allah, Cebrail, <gülüyor> ve salih müminler ve melekler. Vel melâiketü ba'de zâliket. Zaten bunlar sonra melekler. Yani beşeriyet sıfatı, melekıt sıfatından haftal. Daha önce. Onun için melekler Adem'e secde estiler. Ve onun için hala o secde devam ediyor, Melak merak etme. Adem'e yapılan ihtiram secdesi, şeytan dedi ki ben senden başkasına tapmam dedi. Salak şey. Dedi. Aptal. İşte aptalları kandırır zaten. Akıllıları kandıramaz. Cenab-ı Hak dedi ki ben emrediyorum. Kendisine tapılmasını isteyen Cenab-ı Hak Adem'e secdeyi emrediyor. Sana ne? Ulan inek diyeceksin. Emre itaat edeceksin. Senin vazifen olur secde ediyor, secde Bu tapınmak şeklinde, ben senden başkasına tapmam dedi, itirazım Onun arkasında başka kıskançlık vardı, haset vardı, kibir vardı, vesaire falan, ben de ateşten yarattım, onu topraktan yarattım Ateş mi üstün, toprak mı üstün? Toprak mı Şimdi sen üstünlüğü neye göre ayarlıyorsun ki? Neye göre hükmediyorsun? Görünüşe göre değil bu iş. Bir santimetre küp toprağın içinde altı milyon canlı var. Ateş onları yok ediyor, yakıyor. Şimdi hangisi daha değerli? Bütün yediklerimiz, bütün vücudumuz, bütün vücudumuzdaki her şey topraktan. Biz topraktan yaratıldık. Adam topraktan yaratıldı. Sanki kendisi başka bir şeyden yaratılmış gibi. Sen de topraktan yaratıldın. Ben de topraktan yaratıldım. Vücudumuzdaki her şey toprakta mevcut olan. veya dolaylı. Maden suyu içiyorsun, direkt olarak mineraller geliyor. Ispanak yiyorsun, yine demir alıyorsun. O da dolaylı yoldan geliyor. Başka bir şey mi var ortada. Yani topraktan ot yiyor, hayvan da o otu yiyor. Ondan sonra da sen hayvanın etini yiyorsun. Bir şey değişmiyor, hepsi topraktan. Yediğin incir, armut, bilmem işte, hayvan ne yapışlar, varsa hepsi topraktan. Bütün yediklerimiz, bütün bizde mevcut olan, hepsi toprakta mevcut olan şeylerdir. Evet. Bu sıraya dikkat edelim. Şimdi deniyoruz farklı farkı tersi. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın ismiyle Rahman ve Rahim olan Allah'ın isminden. Bunu siliyor. Bir abdihi anlayasınız. Kul diyorsa kullara açılıyor. Allah bilmiyor muydu? Bi Muhammed'in demeyi, bir Rasulü'yi, bi Nebiyi demeyi ama bir Abdihi diyor orada. Bütün kullara miraç, Allah'a giden yol, bütün kullara açılmıştır. Bitti. Ve ilk açıcısı da Hazreti Muhammed'tir o yol açan. Zaten bizim vazifemiz onun izinden gitmektir. Başka yol yok. Allah'a giden yol, Muhammed'in izini sürerek gidilir. Taştan izini sürerek nasıl avu yakalıyorsan, karda. Muhammed'in izinden bir adım ayrıldığını satarsın. Gelelim şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Biraz şey yazıyor, bu, bu tahtalara güzel yazı yazılmaz zaten. <gülüyor> Kayıyor <çünkü> bu kadar. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Rahman, Rahmet kökünden. Rahman lazımdır. Er Rahman alma Kur'an. Kur'an'da çok geçer. Allah'ın özel sıfatlarından bir, Allah'a mahsus sıfatlardan birisi ne demektir. Sonsuz rahmet sahibidir. genişliğinden وَرَحْمَد۪ي وَسِحَاتْ كُلَّشِينَ Benim rahmetim her şeyi katlanmıştır. ayet, okuduğum ayettir. Ayetler diğer ayetlerle tefsir edilir. Rahman kelimesini anlamak istiyorsan Kur'an'a bakacaksın. Kaç yerde, hangi manalara nasıl söylenmiş? Rahmetle ilgili neler var? E peki Rahim de aynı kökten geliyor. O da Rahmet kökünden. Bu da sonsuz derinliktedir efendim. Yani bir bütün kainatı kuşatan genişliğine bir rahmet sonsuz derinlikte. Sığ zannetme, tül gibi bir şey zannetme yahut da bulut gibi böyle sığ yıfka bir şey zannetme. O şey pide var bir şey. E, börek yıfkası arıyorsunuz ya öyle ince bir şey zannetme bildiğine sonsuz genişlikte, sonsuz derinliktedir. Onun için tekrar ediliyor kelime. Birisi Rahman, birisi Rahim. Aynı kökten geliyor. Sonsuz genişlikte ve sonsuz derinlikte Allah'ın bütün sıfatları sonsuz boyuttadır. Allah'ın sonsuz esması vardır, ismi vardır her isminin boyutları da sonsuzdur. Sonsuz, kere sonsuz yani. Geliyoruz şimdi efendim, esas dersimize hayır diyor. Besmele, her hayırın anahtarı var. Bu kainat dediğimiz, bu kozmos dediğimiz, bu dünya, Big Bang'tan bu güne kadar ne varsa, Hepsi Allah'ın Rahman ismine indekslidir. Kozmos dediğimiz fizik kainat bizim bedenlerimiz, bir şeyimiz de dahil. Hepsi Rahman ismine indekslidir. Ve ibadun Rahman Rahman Tebareke suresinde de öyledir. Rahman, Rahman, Rahman bu kainat, bu mülk alemi Tebarekellezi biyedihil mülk bu Rahman isminin tecellisi. Peki öteki isimler tecelli değil. Ana tecelli rahmandır efendim. Ana isim. Şimdi sütlü kahve midir, kahveli süt mü? Eğer sütü az, kahvesi çoksa bunun adı sütlü kahvedir. Eğer sen bir pencere süte biraz tat versin diye biraz kahve attıysan o zaman kahveli süt. Bütün ismileri vardır. Allah'ın 99 esmasının tecellisi vardır. Ama en büyük tecelli esasen bağlı olduğumuz tecelli Rahman ismidir. Onun için Besmele bu kainatın anahtarıdır. Rahman ismi şerifiyle açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ayakkabıyı giyerken, arabaya binerken, yemeye başlarken, ayak yemekten kalkarken ne kadar hangi işe teşebbüs ediyorsun Rahman ismini kullanacaksın. Bismillah niftahu kulli faid. Bütün hayırların anahtarıdır mesela. Peki hocam bu alemi dengede tutan anti madde dediğimiz yahut dini tabirle melekut alemi diye bir alem vardır. Manevi enerjiler. İşte sevap oradadır. Ruh oradan geliyor. Bütün bizim görünmeyen maneviyat dediğimiz dünyanın melekut alemi. Peki onun anahtarı nedir? Onun anahtarı da Subhan Subhan. F subhanal lazii Subhan ismini melekut alıyor. Yani melekut alemini subhan ismiyle ifade ediyoruz Mülk alemi dediğimiz bu fizik görünen dünyayı da Rahman ismi şerifi ile Ar-Rahman suresinde öyle bu Suresinde öyle Kur'an'dan şimdi ben size şeyler söylüyorum yani bunları kitapları hemen okurken karşılamayı bilir misin? Bilmez. Yani karşılaşmayabilirsin. Ama bir defa oradan başlayalım. Şimdi Elhamdülh. ha. Bazı bayram Hoca vardır anlattı. Böyle hemen şöyle ceketim şöyle sildim. <gülüyor> Hamim der. Ham. Arapça bilmiyenlere şöyle yazalım. Bu tarafı okunacak. Ham. Ha sekizdir. Eczet hesabıyla. Dağ 4'tür. Şöyle yazalım, Türkçe olsun. Şimdi 40'tür. 4, 8, 12, 40 daha bu edeceğiz. Hurufilik yapmıyoruz. Kelimelerin arasındaki manayı anlamak için evvela kelimenin harf yapısını bileceksin. Yani tuğlayı bileceksin. Mermer midir, tuğla mıdır, bu nedir? Evvela diyor, kelimeleri fethedeceksiniz. Cemil Meriç almış. Cemil Meriç'ten önce bunu söyleyen aslında Can Raskin'dir. Bir İngiliz yazarı vardı. Susamlar ve zambakları yazan adam. Can Raskin diyor ki, evvela kelimeleri fethedeceksiniz, Kelimelere hakim olacaksınız. Çünkü, bir başka yazarımız da diyor ki, çünkü manalar... Kelime atları üzerine binerek giderler diyor. Kelimeler attır, binektir. Manalar da onun üstündeki süvari gibidir diyor. Manalar kelimelere binerek bir yerden bir yere giderler diyor. Kelimenin önemli olan cümle içindeki manasıdır. Bir yatakhaneye giriyorsunuz, bakıyorsun yüz tane çocuk orada uyuyor, uyuyor. O çocuklar, uykuda, hepsi birbiride bende, hepsi aynı, hepsi uykudadır. Ama o çocuklar, okulun bahçesine inip, oynamaya başladıkları zaman, kimin ne var olduğunu anlarsın. Hangisi daha cin, hangisi daha şey, hangisi daha peçebik, hangisi orada kenarda durup seyrediyor, hangisi daha atılgan. Hepsi cümle içindeydik. Uykudaki kelimeler, uykudaki kelimelerdir. Uyuyan kelimelerdir. O sana lazım değil. Bakacaksın, öğreneceksin ama. Esas cümle içindeki manadır. Kelimenin manası. Cümle içinde çünkü kelime uyanmıştır. Canlıdır. Duruşu önemlidir kelimenin. Tavrı önemlidir. Hareket verdiği, tabi şeyi veren önemlidir. Hamd diyoruz. Peki... Ben buraya başka bir şey yazacağım. Medik yazıyor. Medik nedir? Türkçe'de övgüdür, değil mi? Övgü, övmek birini. Dikkat ediyor musunuz? Aynı harfler. Bunun da ercelisi elli iki yata. Sadece harfler yer değiştirmiş. Ham diye buradan başlıyorsun. Hamimdan. Burada da medet diye başlıyorsun. Buradaki baştaki harf sona gelmiş, sondaki harf başa geçmiş. O kadar. Demek ki kerimenin esas manası mediktir. Övgü. Ona biz sena diyoruz aynı zamanda. İsim de koyuyoruz kızlarımıza. Sana. Elhamd demek ne demekmiş? Seni övüyorum Allah'ım. Sana övgüler sunuyorum. Ya ya ya şa şa şa. Fenerbahçe çok güzel, Galatasaray çok güzel. Tarafta saraylar kızmasınlar gibi. İşte ya ya ya şa şa lillahi ve's-salavatu ve't-tayyiba. Baba zail şey ne Allah'ım ben sana yürekten sevgilerimi, hayranlıklarımı, saygımı, sevgimi, her şeyimi sana sunuyorum demektir. Elhamdu, el-methu demektir. Bir de acayip gelecek ama başka bir şey vereyim. Hamdi anlamaya çalışacağız şimdi. Alıpçede sesli harfler yazılmaz. Rızık Gıda. Yani. Besin. Bu taraftan oku. Kazır. Kazurat. Dışkı. Aynı kelime. Aynı harf. Biz buradan rızık alıyoruz. Aşağıdan dışarıdan kazurat çıkıyor. Kazır çıkıyor. Kazurattır adı. Büyük abdestten çıkardığınız barışsaktan şeyin adı kazurak. Kazurak çoğuludur. Kazık tekilidir. Ne oluyor? Rızık değişmiyor. Sadece yön değiştiriyor. Şekil Yani buradan rızık okuyorsun sen oradan kazır çıkıyor. yüz <gülüyor> oluyor sadece. Bir şey değişmiyor. Çünkü o yine rızıktır. Senin rızkın değil ama senden çıkmıştır o bitmiştir. Başka varlık varlardır, rızkıdır işte. Böcekler vardır, sinekler vardır, başka şeyler vardır. Rızk özelliğini devam ettir ama ters yüz edilmiştir, o kadar işte. Kelime. Niye bunları söylüyoruz? Meseleyi anlayalım diye. Gelelim şimdi tekrar. Yani bunu misal olarak veriyoruz, dersimiz bu değil. Kelimelere dikkat edeceğiz, değil. Kelimelerin şumullerini, yani kapsamlarını, öğreneceğiz. 2 her kelime tıpkı yontulmuş bu şey gibi, kristal taşlar gibidir. Işık buradan gelirse oradan mor ışık çıkar. Işık oradan gelirse mavi ışık çıkar. Her kelimenin kaç yönü, kaç çeşit manası olduğunu bileceğiz. Üç, esas bileceğimiz şey de cümledeki yeridir. O cümle içindeki yerini bileceğiz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Kısaça geçtim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ham Allah'a. Allah'a mahsustur. Hamd Allah'ındır. Elhamd. Şimdi bu üç mağaraya gelir. Elhamdü. Bu elhamdü derken, kendi hamdini zikrediyorsa, onu anlatmak istiyorsan benim hamdim Allah'adır. Allah'a hamd olsun demektir. Bu birinci bahanesidir. Orada bitmiyor ama. Hamdî lillâhi demiyoruz ki. Benim hamdim Allah'a demiyor. Hamdî lillâhi desen tamam, o olur. diyor. Bu ahrezi ne eğer bu sen bu şu şu artikildi şu el var ya baştaki el bu İngilizcedeki dedir. Türkçede bunun karşılığı ö hafidir. Adam gördüm başka, adamı gördüm başka. Adamı dediğin zaman belirliyorsun onu. Biz onu öyle söylemeyiz. Seninkini gördüm deriz. İşte o seninkini demek adamı demek. İkimizin de tanıdığı bir şey demektir. Seninkini gördüm dediğin zaman o kim olduğumuzu ikimiz anlarız. Onu ötekiler anlamazlar. O bak bu da yani belirtili şey. Bu takısı diyor. Abi diyor bütün suç diyor bu harfindedir diyor. Adam olmak yetmiyor diyor. Bir de adamım olacak diyor. Latife <gülüyor> <gülüyor> kattım içine dilimizde. Dilin güzellikleri işte burada yani. <gülüyor> Abi diyor adamı alacak diyor adamı. <gülüyor> Yukarıdan bir dair ona sahip çıkacak bir destek verecek bir <gülüyor> Sen istersen diyor Allameh-i Cihan ol diyor. Adam olmak yetmez diyor bir yere gelmek için. Biz de adamı olacak diyor. İşte bütün diyor suç bu ıh harfinde Elhamdül <gülüyor> <gülüyor> Cins manasına gelir bu? Hamd cinsi bütün hamdler demektir. Bütün hamdler Allah'a aittir. Mahlukatın ve in men şey'in illa yüsbihu bihamdihi ve lakin la tafqahuna tasbihahu. Ve in men şey, hiçbir şey yoktur ki Allah'a hamd ile senâ etmesin. Yani Sübhaneye, bihamdih ediyoruz. Ve imni illa yusebbihu bihamdi. Allah'a hamd eder. Her şey hamd eder. Taş, toprak, ağaç, kuş, aklınızı canlı cansız dönen kainat. Her şey Allah'a hamd eder. O zaman elhamdül bütün mahlukattan sadır olan, bütün mahlukatın dile getirdiği lisan ile, hal ile veyahut da başka yollarla Başka yollarda dile gelen bütün hamdler Allah'a gider, Allah'a gider. Çünkü Rabbi alemin ne olur? Yaratan odur. Biraz size biraz şey tuhaf geldi galiba. Zorlanıyorsunuz. Zorlanmaya gerek yok. Süleymaniye'yi gördük. Süleymaniye'yi met ediyorum ben size anlatıyorum. bakıyorum. bu taş böyle, burada işte bak burada is odası yapmış. Bu muhteşem yine. Yüksekliği bu kadar, elçaklığı bu kadar, kumbe yüksekliği bu kadar, ses şeyi bu kadar, işte Sultan Sultanahmet'i veya cami'ni anlatıyor. Peki bütün bu methusenalar, o camiyi anlatırken yaptığım o övgüler, o taşlar, toprağa, desene, para isari yazdığı yazılara, o renkli camlara falan hepsine, hatlara, bunlar kime giden? Mimar Sinan'a gider değil mi? Mimarına gider. Peki Mimar Sinan'ı yaratan kimdir? Allah. Allah. İşte buna müsebbibül esbab diyor. Biz sadece varlığı görürüz. Mevcudu görürüz. Onu tanırız. Halbuki onun arkasında bir sebep vardır. Bir de o sebebi yaratan Allah vardır. Onun için hamle neyi översen, istersen bu taşı öf, istersen bu mikrofonu ö. İstesen bunu ben bunu övdüm bütün bu medreseler Allah'a gider. Fano yani bu plastik bu fabrikadan çıktı. Fabrikayı yaratanın sahibini de yaratan Allah'tır. Fabrikadaki bütün malzeme yaratan da yine Allah. Biz Allah'ın yarattığı şeylerin dışına çıkmıyoruz. Ha şimdi. Onun için Hazreti Mevlana diyor ki bir yerden alem halk hava rızık peşinde koşar. Arifler Vezzak'ın peşinde koşar. Rızkı girebilir Allah. Allah'ın taşındırıyor. Allah. İşte bütün bir, bir şey sebeba, sebepleri hesaba katacaksın. Sebepleri hesaba katacaksın, sebeplerin de müsebbibi vardır. O sebepleri de yaratan vardır. Böyle düşündüğün zaman, mahlukattan sadir olan bütün ham cinsinden ne varsa, cins içindir. Er bu, ham cinsinde ne varsa. Hepsi Allah'a aittir, Allah'a aittir. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا Muhiddin Arabi Hazretleri diyor ki, bu ayetin tefsirinde وَقَضَى رَبُّكَ رَبِّهِ Hükmetmiştir. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا Ondan başkasına tapmayacaksınız. Hintlinin taptığı ineğe tapmasının neticesi de ile Allah'a gider. Ona inek diye tapmıyor çünkü. onda ilahi bir kutsallık gördüğü için tapıyor. Kilisedeki Meryem Ana'nın heykelinin önünde gelip dua eder, ona tapan da yine netice itibariyle Allah'a gider. Çünkü Meryem Ana olarak o taşa tapmıyor. O bağlasına tapıyor. Meryem Ana kutsal Hazreti İsa'nın annesi. Onun ismi şerifi. E biz de Peygamber Efendimiz'in salavatıyla Allah'a yaklaşıyoruz diyor ki Peygamber Efendimiz Bicahi diyor. Allah'tan bir şey istediğin zaman benim şerefime, benim makalıma isteyin diyor. Vicahhi Nebiyike diyoruz. Allah'ım senin o sevgili peygamberinin yüzü suyu hürmetine. O biraz söyledik. Yüzü suyu hürmetine diyor. Yani sevdiklerinin başı için dilenci geliyor. Senden para isterken daha bir şey söyle. Ne olur der, diyor sevdiklerinin başı için diyor. İşte biz de Allah'a yalvarırken sevdiklerinin başı için diyoruz. Tabi en çok sevdiği Muhammed'dir onun. Biz de diyoruz ki bir cahilevi yiyken, onun hatı için, onun şerefine istiyoruz. Cenab-ı Hak bitmedi. Elhamdül mutlak kemaline matuptur. Burada cinstir. Burada kemalidir yani mükemmellik mağarası var. Elhamdülillah hakkıyla hamd edebilmek Allah'a mahsustur. Allah'ı hakkıyla övebilmek ancak Allah'ın kendisine aittir. Kemali bakımından. Mutlak kemaline matuftur çünkü. Ben bir su istediğim zaman bir bardak su gelir, dolu su gelir de. Sen bir bilet dediğin zaman sana biletçi tam bilet verir. Öğrenciyim dediğin zaman sana öğrenci bileti verir. Mutlak kelam yani üzerine sıfat eklenmemiş yahut da şerh açıklama yapmamış. Mutlak kelam kemaline matıftır. Kemaline anlaşılır, mükemmel değil. Neyse o anlaşılır. Bir su demek bir bardak su demektir. Yahut bir bardak su demek dolu bardak su demek. Yarım bardak su demek değildir. Eğer ben az su içeceksem... Tal olmasın yarım bardak su suyorum uzun. Yarım bardak su getirilir ilaç alacağım diyorum. İsraf olmasın dökülmesin diye. Efendim. E peki Peygamber Efendimiz ne diyor? Ma Hamidna ke hakka hamdi ke ya Mahmud. Hey hamde layık olan Allah. Biz sana hakkıyla hamde demek. Kim diyor bunu? Peygamber. Diyor. Öyleyse. Bir başka hadis-i şerifinde de buyurur Peygamber Efendimiz: "Biz seni senin hamdettiğin gibi hamd ederiz. Kemâ esneyte aleyn." Sen kendini nasıl sena ediyorsan Allah'ım. Çünkü bizim Allah hakkındaki fikrimiz, Allah hakkındaki düşüncemiz gerçekten çok eksiktir. Sen kul aklıyla sonsuzu nasıl idrak وَشَاهِدِ وَمَشْهُوتَّ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ لِلّٰهُ Allah şahittir ki kendisinden başka tapacak yoktur, ilah başka ilah yoktur. ve عَبَلْنَكَ حَقَّ اِبَادَتِكَ يَا مَعْبُودُ Ey tapınmaya layık olan Allah, ey ma'bud! Biz sana hakkıyla ibadet edemedik. مَا شَكَرْنَكَ حَقَّ شُكْرِكَ يَا مَشْبُودُ Arif hakka ya maruf. Bunlar hadis-i şeriflerdir. Biz seni hakkıyla bilemedik, biz seni hakkıyla şükredemedik, biz seni hakkıyla hamd edemedik. Çünkü hakkıyla tam manasıyla hamd edebilmek için bütün boyutlarıyla, bütün yüceliğiyle, ihtişamıyla, azametiyle Allah'ı tam olarak bilmekler. Başka bir misal yani. Sen şuradan yürüyorsun, git şuradan biraz deniz. Karnı sıvı, sıvı, kıyısına gelin. Yemin etsen hamis ben Marmara'yı gördüm diye. Marmara Denizi'ni gördüm. Peki senin Marmara Denizi'nden gördüğün şey ne kadardır? İşte gözün görebildiği kadar. 5 kilometre, sağ 5 kilometre, peki Marmara Denizi senin gördüğün kadar mıdır? Allah da öyledir. Peygamber Efendimiz Miraç'ta Allah'ı gördü ama Allah'ın bütününü görmedi. Allah kendisine ne kadarını gösterdiyse o kadardır. Çünkü Allah'ı bütünüyle kavrayabilmek için Allah olmak lazım. Hiç bunun şek şüphe yok. Ama gördüm diyorsa gördüm. Sen şuradan bir koya gidiyorsun. Bir uç, bir. Mesela Tızılırmağı ben gördüm diyorum. Tızılırmağı neresini gördüm? Kırşehir'den geçerken köprünün üstünden sadece oradan bir, bir kısmını gördüm. Başından denize dökülünceye kadar şey gittin mi? Yok. Ama Tızılırmağı görmüş oluyorsun. Yeminizse hadis olmasın. Bitti. Onun için Elhamdülillahi Allah'ın hakkıyla hamd edebilmek ancak Allah'ın kendisine mahsustur. Haddinizi bilmek için. Yoksa biz hamd <gülüyor> edelim. Senin hamdin nedir? Senin kaç kuruş eder? Kaç para verir? Ha! Aklı günevliye Üç tane mana verdik. Daha başka manaları var. Zaten bursadaki Ulu caminin açılışında efendim, Somuncu Baba çıkarmışlar. Nazan, Emir Sultanlar var orada, Hoca Efendiler var, diğer işte şeyler var. Süleyman Çelebi de herhalde oradadır. Çünkü caminin imamıdır. O devrin en büyük alimleri gelmişler. Sultan da orada, Yıldırım Beyazıt da orada sonuncu yuva bir, bir mana vermiş. Bu manayı demiş, hepiniz anlarsınız. Anladınız. İkinci manayı vermiş. Bu manayı demiş, bu sarıklılar anlarlar. Üçüncü manayı vermiş, bu manayı demiş, bir ben anlarım. Birden minberin arkasındaki demiş, Emir Sultan'ı kast ederek, oradaki demiş, o kabuklar anlar demiş. Emir Sultan anlar demiş. Bir ben anlarım, bir ben de anlar bir başka büyük alimlerimizden var. Ebu Said Muhammed e, Hadimi var Konya'nın ramazında. Seyitlerden kendisi. Çoğu Seyit'tir zaten bu manevi ilimlerle uğraşanlar. İşte Ayasofya'da bir Ramazan boyunca Fatiha'yı tefsir 14 ilim açısından diyor, Fatiha tefsiri yaptı. Padişah'a emir vermiş. Bütün müdellisler, İstanbul'daki, medreselerdeki hocalar orada mevcut bulunacak. Padişah'ın kendisi demedir. Bulunmuş. Öyle iki ikide arasında, oruç zaten, kimsenin yediği, içtiği falan yok. Camiye doldurmuşlar Muhar Ebu Said, Muhammed Hadimi. Fatiha tefsiri, biz o tefsiri arıyoruz şimdi. Var mı? yazılmış ama el yazması hani o zaman. 1760'larda 1. Abdülhamit devridir. Konya'dan çağırmış padişah demiş ki İstanbul'daki kocalarına, şey versin. Dersin, o huzur derslerinde var. Huzur derslerinin başında yani sarayda padişah ders koydurmuş. Artık saray halkı fazla din ilimlerini bilmiyormuş. Tabii işte, Hürrem Sultan gibi yabancı kızlar gelirse saraya dolarsa onları eğitmek öğretmek gerekiyor Tabii, o yüzden mecburi ders huzur dersleri demek padişahın da hazır olduğu bütün saray eşrafının, ekrinin ve şenzadelerin, sultanların hazır olduğu bir cemaata ders veren şeyler 40 tane 40 hoca var 20 tanesi şey. Muhatap yani dinleyici gibi onlar. Ama şey, hani müzakereci diyoruz şimdiki şeyde. Mülahazacı falan değil. Mülahaza diye yazmışlar. Bizim bu ilanı ne yazmışlar? Mülahazada. Ne mülahazası ya? Evet. Devam ediyoruz efendim. Şimdi gelelim Allah'a. Lillah. Sen ne anlıyorsun Allah derken? Allah hakkında evvela anamdan, babandan duydukların vardır, hocadan öğrendiklerin vardır, kitaplardan okudukların vardır. Peki bu senin Allah hakkındaki kanaatın acaba doğru mudur, yanlış mıdır? İçinde başka malzemeler, başka maddeler, yabancı maddeler var mıdır, yok mudur? Gelmiş Dumlu Hocaya bir tane her zaman söylüyorum Allah rahmeti gençlerden bir tanesi. Ben ateistim demiş Allah'a falan inanmıyorum demiş. Dumlu Hoca da Allah rahmetiyle bir Mehmet Dumlu Hoca, iki bir Kadir Gecesi mefat etti bu sene. Yakında yani çok yakında sevdiğim, hürmet ettiğim, hayran olduğum bir adamdır o. Son devrin alimlerinden enteresan bir adam. Öyle mübarek bir esadı. Allah mekânı cennet. Evet. Cenazesine gidemedik. Kadir gecesine denk geldi. 40 mevlitine gitmiş. Işte, Daha evet hafta ortası 15'i bulan civarı. Koca ne demiş ona? O senin inanmadığın Allah'a ben 40 sene önceden inanmıyorum." demiş. Salak şey. Allah deyince kim bilir kafasında neler düşünüyor. Allah diyor, gelmiş demiş Allah demiş, yarattığı can verdiği insanı niye ateşte yakıyor demiş. Hep öyle düşünüyor, hem yaratıyor, hem cehennemini atıyor, yakıyor. Allah kimseyi cehennemde yakmaz. Sen kendini cehenneme atıyorsun. Öyle bir şey yok. Demiyorsun, Peygamber'i niye gönderdi, cehenneme gitmeyelim diye. وَاتَّقُ النَّارَ الَّاٰلَّةِ وَاقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ o diyor ateşten olan, yakıtları taştan ve insandan olan cehennemden sakının diyor. E sen şerre gidiyorsun, kendini atıyorsun. Din göndermiş sana, bariyer koymuş. Nöbetçi peygamber göndermiş, aman bu yola girmeyin diye uyarıcılar. Beşiran ve neziran değil midir peygamberin adı? E nezir uyarıcı demektir. Engelleyici demektir daha doğrusu. E sen onların şeridi tercih ediyorsun. Eğer bir İngiliz doğruda diyor ki efendim diyor Allah insanları dünyada da ahirette de mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutlu olmayı bilmiyorlarsa bu yaratanın suçu değildir. Bitti. Sen kendini cehenneme giden yola bilerek atıyorsun üstelik. Nefis var çünkü şeytan var, şeytan gibi dostların var, arkadaşların var seni sürüklüyorlar, oraya götürüyorlar bir daha ondan sonra da cehennemlik oluyorsun diyor ki ben vallahi la yuhibbul zalimin zalimleri sevmez la zulmeliyum diyor zaten kıyametten bahsede bugün zulüm yoktur diyor Allah Allah zalimi sevmez zulmü yaratmamıştır, zulüm diye bir şey yapmaz herkes ektiğini biçecek fasulye ekersen fasulye çıkar. nohut ekersen nohut çıkar. Ne ekiyorsan onu biçeceksin. E dünya ve zıratul ahiret. Kim ki bu dünyada âma فهو fil Bu dünyada kör gibi yaşarsan öbür dünyada da kör olarak haş olursun. Allah'ın inceliklerine, hikmetlerine bakmazsan. Biraz vaaz gibi oluyor ama acele etmiyorum. Şey, acelemiz yok. Şey, bu Said Muhammed Kadimi gibi bir ay tefsir üzerinde gidebiliriz. <gülüyor> Ama kelimeleri iyi anlayalım. Elhamdülillah diyor. Allah hakkında ne düşünüyorsun sen? Nasıl bir Allah tasavvur ediyorsun? Buna işte ilahın muhtekat diyoruz. Kendi ihtikadınca kendim uydurduğum sanal ilah, sanal Allah. Bunun adına ilahı muhtekat diyor. Bütün dinlerde budur size söyleyeyim. Bütün dinlerde. Hristiyanlıkta dair, Yahudilikte de. İnsanların kendi akıllarından uydurdukları Allah'tır. Bir kudret düşünüyorlar işte. Yaratıcı güç. Kainatı yaratan kudret. Ve bu Allah hakkında öyle düşünüyor Allah. Nedir? Yaratmıştır. Diyor ki yarattır başka bir şeye karışmaz. Karışmadıktan sonra niye yaratsın ya? Allah Allah. Öyle şey olur سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَلَى اللَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذ۪ي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُسَاءً اَحْوَى Bütün sırasıyla söylüyor sana. O yaratandır, büyütendir, besleyendir, takdir edendir, kader koyandır, hidayet edindir. Hepsi tek tek tek tek sana sırasıyla söylüyor Allah'ın yaptığı kendi işlerini. Allah فَعَلٌ لِمَ يُرِيدُ Sadece yaratan değildir Allah. Yaratan, besleyen, büyüten, yaşatan, ömrü takdir eden, niye söğüt ağacı böyle nazlı nazlı sallanır dallarında, kavak ağacı dimdik gider, sevdi böyle yor, göklere delecekmiş gibi yükselir. Hepsinin bütün ottan, çiçekten, aklınıza ne var? Hepsinin ölçüsünü, yaprak desenini, hepsini yapan, koran hurranan, ayarlayan hesaba fakat Allah. Sen kendin kafandan bir Allah düşünüyorsun, işte böyle buna sanal Allah, yahut da ilahım ortakat diyoruz. Kendi uyduruyoruz. Bütün dinlerden diyoruz. Onun için Bergson diyor ki, şimdi söyleyeceğim size. Ben filozofların tanrısına inanmıyorum. Ben peygamberlerin Allah'ına inanıyorum. Akıl biliyorum boş değil. Bu yaratanın yaratılmış bu kainatı bir yaratıcısı olduğunu akıl buluyor. Ama akıl Allah'ın özelliklerini tanımaya gücü yetmiyor. Filozoflar, filozofların buldukları Allah, kendi akıllarıyla buldukları Allah'tır. Bergson filozof olduğu halde kendisi de devrin büyük filozoflarından birisi olduğu halde ben diyor filozofların tanrısına değil peygamberlerin tanrısına inanıyorum. Firavun da ne demişti? اَعْمَدْتُ بِرَبِّ Musa. Musa'nın Rabbine inanacaksın Muhammed'in Rabbine inanacaksın Hiç daha başka bir şey söyleyeyim Fahreddin-i tefsiri i kevilin sahibidir 30 cilt böyle bu büyüklük Ha bu çanta büyüklüğünde her cildi Böyle laf değil 30 cilt böyle bu kanunlukta 30 tane cilt Tefsir yazmış Kur'an'a en büyük tefsiri yazan gelmiş geçmiş Bütün zamanların en büyük müfessiridir en büyük İslam alimlerindendir. Hatta bir numaradır. İlim bakımından. İşte bizim Suat kılıçlar onlar şey saat Suat Bildirimler pardon. Bitirdiler böyle. Türkçeye tercüme ettikler. Ama ben dedim özetleyeyim onun içine bugün geçmiş, modası geçmiş bilgiler var. İlim tarihi bakımından, terslik tarihi bakımından onlar da işe yarar. Yani o adamlar öyle düşünmüşler, öyle yapmışlar Tamam ama tefsir olarak önemli o şey değil. Çünkü müfessirin vazifesi bize kendi bildiklerini anlatmaktadır. Senin bildiklerini sana kalsın arkadaş. Bu kelimede, bu ayette murad ilahi nedir? Ben onu öğrenmek istiyorum. Allah bu sözle neyi murad etmiştir? Sen bana onu anlatacaksın. Kendi bildiği şeyler, ''Alele'ye kalemi, yaz aklına geleni.'' Şey de öyle yapmıştır. Seyyid Kutu da öyle yapmıştır. ''Fizilal'un Kur'an'' Aklına, coğrafya geliyor, sosyoloji geliyor, ne kadar bilgi varsa hepsini kullanıyor. Kullanıyor ama beni sen o zaman ayetten uzaklaştırıyorsun. Kafam karışıyor. Sen bana bu ayetle Allah neyi murat etti? Bakacaksın bu ayetin yukarısına, ayetlere. Aşağıdaki ayetlere bakacaksın. Sureye bakacaksın, sebebin huzuruna bakacaksın. Maksadı ilahiyi anlayabilmektir tefsirden nasıl? Ama maalesef o hoca efendiler tefsir yazarken kendilerini kaybediyorlar. Akıntıya bırakıyorlar. Akıllarda ne yazılsa yazıyorlar. Bu sefer murad-ı o güme gidiyor. Nedir bundan? Bazıları da rivayetler alıyorlar. Şimdi geliyorum. Bakın kelimeler birbirini nasıl açıklıyor. Bu ilah ma otakada unutmayın yani hepimizin kafasında kendimize yarattığımız, kendimiz tarafından, kendimiz için özel yarattığımız bir Allah başlıyoruz beynimizin içinde. Bu geçerli değildir efendim. Bu senin olsun. Bu bu bu, bu, bu sökmez bu. Peki, Alhamdulillahirabbilalemin diyor Allah. Ha bu ne demektir? O senin kafandaki benim hakkımdaki düşünceler var ya sen onu sil diyor. Ben Rabbül Aleminim diyor. Objektif Allah'ı getiriyor. Subjektif Allah'ı değil. Yerine objektif Allah'ı getiriyor. Elhamdül Rabbil Alemin her şeyin önemli şeydi. Köşe taşı. Yani sen kendi kafanda uydurduğu Allah'ı değil benim söylediğimi öğreneceksin. Onun içinde 99 ismini de bize tek tek anlatıyor ki beni böyle tanıyın. En güzel tanıma nasıldır? Ben şimdi sizi ilk defa görüyorum. İşte boyumuzu, bosumuzu, binden rengimizi, gözümüzü falan gördüm, öğrendim. Ha, i̇yi bir çocuk, buradan bana bakıyor, dikkatle dinliyor falan diyor. Bundan başka bir şey biliyor muyum ben senin hakkında? Kimin kız olduğunu biliyor musun? Neren olduğunu, ne zaman doğduğun, ne okuduğumu, mesleğin falan. Bunları öğrenmek için ne yapacağım ben? Sana soracağım değil mi? Sen kimin kızısın? Nerede okuyorsun? nerelisin, Ne yapıyorsun? Diye. En sağlam bilgi sahibinden anlaşılır En sağlam bilgi Allah'ın kendisinden öğrenilir Allah'a. Allah'ım sen nasıl bir Allahsın? O da sana anlatıyor işte. Nasıl Allah olduğu? Ben Rahman'ım diyor. Rahimim diyor. Gazabın da var ha diyor. Unutma. Ya kızarım yani, sinirlenirim. Hasabımı bozma diyor. Ben, ben şey etmem. Hepsine biz Allah'ı, Allah kendisini Kur'an-ı Kerim'de nasıl tanıttıysa öyle tanımak mecburiyetindeyiz Kendi aklımızdan oraya yamalık yapmayacağız. En doğru tanı O zaman Lillahi'den sonra Rabbi Alemin Alevlerin Rabbi olan Allah Biz hep ne yaparız Allah'la olan ilişkilerimizde Hazreti Mevlana'nın dediği gibi Avamı nasıl diyor ki? Biraz ibadet yapar, cennette peygamberlerin makamını ister. Az ibadetle çok mükafat istersin sen. Az emekle çok ya. Tüccarımız da öyledir, esnafımız dedi. Bizim yazlığa gidiyoruz, sen 2-3 kilo taze fasulye toplamış, getirmiş, satıyor. Nedir bunun fiyatı? 5 lira kilosun. Ya İstanbul'da, bir liraya satılıyordu o iki kilo fasulyeyle bütün kışlık gelirinin parasını çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Yani köylümüzün de aç Şehirlimiz de. insanlar öyledir. Az emek, az zahmet çok mükafat. İsteriz bir adam. <gülüyor> Rabbil alemin. Alemlerin Rabbil Bu peki nedir ayrıca? Çünkü Yahudinin Allah'ı özeldir. Jehova'dır. Lahnu abnâullâhi ve Biz Allah'ın sevgili kullarıyız, onu öz evlatlarıyız diyor Yahudin. çocuklar Jehova'nın çocuklarıyız diyor. Biz üstün ıktırız diyor. alemin kelimesi Allah'ın kimseyi özel olarak kayırmadığı ve herkese eşit Allah'lık olduğunu, Rab olduğunu göstermek için. Ve Yahudinin o itikadını Hristiyanlar işte biz. İşte ne diyordu? Yahudiler yahudi şey. ve şey. Yahudiler dediler ki Hristiyanlar bir şey değiller. Hristiyanlar da dediler ki bu Yahudiler bir şey değil. Yani dinleri açısından bir şey değiller falan diye. bunun Bunu hepsini yıkıyor. Üstün ırk iddiasını. Allah tarafından özel bir imtiyazla yaratılmış olduğu fikrini yapıyor. İşte Hacı hani Muhammed ahmediyede bir hikaye vardır. Ben hikayesiyle söyleyeyim. Orada <gülüyor> Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hak mukaleması var. Benim diyor, en edna kulumu. Ben en edna yarattığım yani en değersiz edna deniyor Kelimeler de artık şey oluyor. Unutuluyor. Bul getir bana diyor Hazretimiz. Turdan yarıyor. Kim olabilir? Bakıyor, bakıyor, bakıyor. olsa Allah'ın en edna bir yaratığını bulmaya çalışıyor ama işte bakıyor ki orada uyuz yaşlı, zayıf bir köpek var. Yaşlı, uyuz, Artık ölmek üzere olan. Herhalde diyor Allah'ın en edna mahkumu budur. Ya Rabbi diyor, falan yerde bir köpek gördüm. Herhalde odur senin en ahlak en en edna mahlumu odur. <gülüyor> Cenab-ı Hak Musa'ya seslenir. Ey Musa diyor, bu geçen kış için kar yağmadı biliyor musun diyor. O hasta ve yaşlı köpek üşümesin diye ben diyor, kışı diyor ılık geçirdim diyor. İşte Rabbil Alemin budur. Sen en etna Allah kadındaki değerini bilmezsin. Allah kiminle her gördüğünü hızır diye, her geceyi kadir diye değerlendireceksin. Bu böyledir, bizim geleneğimiz budur. Kimseyi kimseden üstün görmeyeceksin ve ben Allah'ın özel koruyum diyemezsin. İlim verildikse şükredeceksin ve layık olmaya çalışacaksın. Servet verildikse zekat vereceksin, şükredeceksin, layık olmaya çalışacaksın. Sağlık, sıhhat verildiyse şükredeceksin. Kendinden bildiğin anda kendine tapmış olursun. Allah'tan bildiğin anda Allah'a tapmış olursun. Fikir de, zikir de, şükür de Allah'a mahsus olursun. Bitti. Anlaşılıyor mu? Anlaşabiliyor mu? Biz sebepler üzerinden gidiyoruz. Sen kendinden biliyorsun. Kendinden biliyorsan kafirsin ya. İlmi de sen kendinden biliyorsan onunla kibirleniyorsan şeytanın arkadaşısın, şeytanın izinden gidiyorsun O da öyle oldu. Kendinden bildi. Ha, hocam diyor işte sesiniz güzel güzel kuralım. O da Allah'tan. Konuşabiliyorsa, bu dil konuşabiliyorsa o da Allah'tan. Tutuluyor çünkü konuşamayan adamlar vardı. Sesin güzelse, gözünün rengi mavi ise Endamın yerindeyse, fiziğin, boyun bozun, fe, ister insan, ister başka canlı, ister kadın, ister erkek, ister yaşlı. Bizi yaratan Rabbul Alemin'dir ve her şeyimizi O'na borçluyuz. Ondan başkası da bir şey, bir varlık atfetmeyeceğiz. Kendinden bildiğin anda şeyf alsın. Allah'a şüktür. şakartım, şekartım benziyden bakılıyor. Sağlık, sıhhat mı verdi? Ya Rabbi sen bana çok sağlık, sıhhat verdin. Şükrederim. İlim mi verdi, Servet mi verdi? Zenginlik mi verdi? Ömür mü verdi? Allah ne verdiyse bol bol şükret karşılığında onun şükrünü ödemeye çalışırsın. Bu Fatiha tepsirinde elhamdül kelimesini anlatırken şuraya tuturmaya. unutmayalım geçmesin. Elhamdülillah. Bütün dünya nimeti. Dünyada ne varsa nimet olarak. Hepsi bir tarafa Elhamdülillah cümlesi bir tarafa. Allah katında hangisi daha değerlidir? Elhamdülillah daha değerlidir. Bütün dünya nimetidir. Sana verilse bir kere Elhamdülillah Demekle o dünya nimetlerinin hepsinden daha değerli bir şey yapmış olursun. Onun için hamdimizi dilimizden eksik etmeyeceğiz. Gönlümüzden şükrümüzü, ona olan minneti borcumuzu eksik etmeyeceğiz. Ve hamdi de gönülden yapacağız. Tabi dil ucuyla yapmayacağız. Ama fazla ısrar etmeden ki demiş başka işlerim var. Yarım ağızla söyle demiş Müsaitsa gelsinler falan demiş. Çocuk da gitmiş. Ahmet amca demiş babam selam söyledi demiş. <gülüyor> Başşam bize gelersin dedim. Oğlum ağzına ne oldu? Dutan bir şey mi oldu? Yok demiş. Yarım ağızla söyledi demiş. Allah şükür. Evet. <gülüyor> yarım ağızla söyledi. Yani fazla ısrar etme demek istiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bütün dünya nimeti, dünya serveti bir tarafa. Elhamdülillah, kelimesi bittâf. <gülüyor> Hazreti Mevzan'a özel bir bahis açmış. Şükrü nimet, bihterez nimet külendir. Şükür, nimete şükretmek nimetin kendisinden daha güzeldir. Çünkü nimet, ihsanda bulunmak, ikramda bulunmak bir atıfettir. Bir revdir yani, bir şey, bir yardımdır. Ama şükür, ibadettir. Atıfet mi daha üstün, ibadet mi daha üstün? İbadet daha üstün. Şükrü nimet, bihterez nimet gönet diyor. Nimete şükretmek nimetin kendisinden daha değerli, daha güzeldir. Daha kıymetlidir. Onun için bütün dünya nimetinin tamamı, bütün dünya nimetini insanlığa verilir. Bütün kâiratta verilir, bütün nimetlerine tamamı bir Elhamdülillah'ın karşılığı değil o kadar büyük, bir, o kadar Allah'ın hoşuna gider ya. Yani. Bunlardan sonra da vaqarilum min ayvadıya şükürdür, canım. Benim kullarım az şükrederler. Şükreden kullarım sayıca çok azdır. Vaqarilum min ayvadıya şükür. Şükreden kullarım çok azdır. Yani nimet kıymeti bilen gönlünden şükreden kullar. Onun için tekrar söyleyeyim, fikir, zikir, şükür adam olmak, Müslüman olmak istiyorsan üç, üç şeye dikkat edersin. Fikir. Aklını düzgün kullanacaksın. <gülüyor> Allah'ı Allah'ın sana tanıttığı gibi tanıyacaksın. Kendi aklını ne Bunu tefekkür edeceksin. Yani fikir dekken tefekkür. Artı zikir artı şükür. O zaman Müslüman olursun. Yoksa hal soku olarak kalırsın. Ben bir kildi asıl. Evet. Hamlığın son derecesi çok bilgi, bilgi insanı şey yapmıyor. Yani hamlıktan kurtarmıyor. Bilakis ilim kibir getirir. Aharet, marifet, beceri dediğimiz şeyler üstünlük iddiası getirir. Adam işte tesadüfen arkadaşı pas veriyor, gol Bol ilahi oluyor. Bol tanrı sözü. Tadrisini işte o şeylerin ilk çağın tanrıları gibi zannediyoruz. Bir varatı ne oldu? Şöyle yani top gitti. Bu da tesadüfen mi? İşte Arkadaşlarının da yardımıyla, desteğiyle falan yahut karşı tarafın hatasıyla, ihmaliyle e bir olay olmuş. O da dünya dünya şey olmaz. Buna dünyayı fethetmiş gibi havanlara hopluyor, teperen dağıtıyor, bir daha fasla hepsi birbirlerine üstüne kapanıyorlar falan. Piyanet kopuyor. Evet. <gülüyor> Niye? Çünkü o kendinden bilir. Evet. Dese ki bu ayaklar Allah dedi. Allah kazadan korusun, sakatlanmaktan korusun. Bu bizim ekmek paramızmış. Adam gibi, işte bir kısmı da var ki o Hristiyan çocukları görüyor, şeyi dinler. Şey değiştiriyorlar ya, o şeyi değiştir. Hemen şey diyor, Daha öyle geliyor. O kadar hoşuma gidiyor ki işte Hristiyan o öyle yapacaksın. En evet. yani şöyle şey. Ha, söylerim dedim ya. <gülüyor> Müslüman san, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temin bil hayr. Ya Rabbi, kolaylık sağla, güçlük çıkarma, yardım et. Diyerek, Allah'tan yardım isteyerek işe başlayacaksın. En azından Bismillah diyerek işe başlayacaksın, hiç olmaz. Öyle uzun uzun dua etmeye gerek yoksa Bismillah, miftahın kulli diyor. Bütün hayr kapılarını açan anahtardır. Daha ne istiyorsun? Evet. Devam ediyoruz. Bu Rabbül Alemin denilen Allah acaba nasıl bir anlattı? Errahman. Esmeledâ. Sonsuz merhamet sahib. İşte o köpek o yaşlı, o uyuz o, sak o zayıf yaşlı, uyuz köpek hasta köpek için Allah kış, kışı hafif geçirmiş. Kılıp geçirmiş. Geçer mi geçirir? Onu Onun huylarını da tanımak lazım. Allah'ı tanımak, Allah'ın tecellilerini tanımaktır. Sinyalleri tanımak. Orada o sinyallerden gelen renkleri tanımak. Ve maneviyat bunun için lazım. Şimdi bir hasta, Allah, Allah, Allah dinliyorsa bu ne demek? Ey Allah'ım şifa ver, beni kurtar. Peki bir başkası, Allah be falan diye şey diyorsa, Bu da başka bir şey. sevinç <gülüyor> ifadesidir. Sekiz yüz tane kelime vardır Türkçede. Allah lafzıyla ifade ediyor, deyim. Allah gülence olsun derdi, benim büyük annem. Güle güle demezdi. Güle güle nedir, sırıta sırıta mı gireceğiz yani? <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Evet, biz onu Allah ısmarladı. Şimdi hoşça kal diyor. O da e, tekrar görüşürüz diyor. Nereden çıktı bu görüşme bilmiyorum ya. Yani. Nasip olursa görüşeceksin. Bitti kelime. Allah ısmarladı. Allah bilenci olsun evlat. Allah bilenci seninle beraber olsun ya. Yani Allah sana sahipsin. Kazadan koruyordan başına şey, Muhafaza muhafazeyiz seni. Yani. Işte Hay Allah kahretsin. Tanrı tahsip Tanrı kahretmez. Tanrının öyle bir özelliği yok. Tanrı ilah demektir, Rab demektir. Tanrı kelimesi sadece Türkçede bir yerde kullanılıyor. Tanrı misafiri olarak kullanılır. Orada Tanrı misafiri. Bir tek yerde Tanrı kullanılır. Onun dışında hep Allah. Hep Allah. Onun için <gülüyor> Tanrı bela mı verir diyor. Rab bela verir mi? Rabbül Alemin. Vermez. Allah başta çünkü. Allah'ın vasf isimleri var. Celal isimleri de var. Allah bütün isimlerin tek bağlandığı yer Allah'tır. Bütün isimler Allah lafzına bağlıdır. Allah ismine bağlı. Rahman da, Rahim de, Celal de, Cemil de, Hamid de, Mahmut da, Zabba da, Cel hepsi Allah'ın ismi. Allah Onlar, zatının ismidir. Öteki faaliyetlerinin, özelliklerinin sıfatları Sıfat isimleridir. <gülüyor> Şimdi Rabbil Alemin'dir. Besleyen, hiyiter, hayran. Rab rahman sonsuz rahmet sahibi, merhamet sahibi. Rahil sonsuz merhamet sahibi. Bismillahirrahmanirrahim. Yani esirgeyen, bağışlayan Allah. Esirgeyen doğrudur. Bağışlayan de yanlıştır. Esirgeyen ve kayıran Allah demektir. Rahim kayıran demektir. Eski Türkçede kayırgandır onlar. Evet. Çünkü eski bağışlayan affıqdır. Af kelimesi. O da karşılığı değildir. Esirgeyen ve kayıran Allah'tır. Besmele'li kitaplara esirgeyen bağışlayan de nasıl olmuş da tutulmuş. Öyle gidiyor. Bak şimdi öyle tercüme etmişler. Esirgeyen bağışlayan diye. Esirgeyen bağışlayan değil. Esirgeyen ve kayıran diyor. Anne bütün çocukları sever. Kendi çocuğunu kayırır. Hayırma başka bir şey. Sahip olarak kendine mal etmek. Şimdi böyle şimdi bu kelimeleri duyunca biz ne yapıyoruz efendim? Gevşiyoruz değil mi? Ne güzelmiş bizim Allah'ımız diyoruz. Alemlerin Rabbi. Yaratan, besleyen, büyüten, sonsuz merhamet, rahmet sahibi, sonsuz kayırma gücü olan Rabbimiz yaşıyor. Yani gel yat o zaman. İşte ondan sonra Maliki Yevmiddin o bizim gevşeyen, teslim olan Fazla aşırı güven duygusuyla Allah'a bağlanma duygusu Orada bir uyarıyor. Sakın bunlara aldanıp da görevden uzak kalmayın Maliki yevmi dindir Ah hesap da soracak size Ve let us'elunnen Ve let us'elunnehe yevmeyidin Annin nahi Let us'elunnedir Mutlaka hesaba çekileceksiniz, Kesinlikle hepimiz. Yaratılmış hepsine hesap sorulacak. Hele akıl verdiklerine daha çok sorulacak. Hesap. Onun için Maliki Yemiddin oradan nizumludur. Eğer Maliki Yemiddin olmazsa Cemal ve Celal şeyi, dengesi bozulur. O denge olarak oluyor. Yani bakın ben böyle bir bu kadar tayran, bu kadar merhamet sahibi, bu kadar böyle bir Allah'ım ama Rabbi Alemin'im ama sakın buna bakarak da güvenip de şey etme. Ve garra bi rabbikal Seni diyor, kerim olan Rabbinin şeyine karşı isyan etmek, onun görev verdiği görevleri ihmal etmek konusunda seni ne aldattı diyor. ne aldatarak ihmal ettin bu dini görevlerini. <gülüyor> O da daha var بِرَبِّكَ الْكَرِيمَ الَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ Seni yaratan şata düzen koyan, sıhhat veren, denge ile yaratan, adalek diyor, ahet yaratan, hepsi simetrik yaratmıştır. Bütün bu güzellikleri yaratan Allah'ın. Yaratan Rabbine karşı seni ne aldattı? Ne غَرَّكَ ne aldattı seni? Ne kandın? Aldandın da diyor ihmal ettiriyor karşı olan görevlerdir. karşı görevlerini yapmak, Rabbimizin bizim görevlerimize ihtiyacı olduğunu da sorur. Bizim adam olmamızı istiyor. Tıpkı tı alanın, evlada karşı nesil davranışı bekliyorsa, ama ne ister evladından? Okula gidiyorsa başarılı olması, sınıfını geçmesini ister. Sınıfı geçtiği zaman bütün o sene ona yaptığı hizmetler işte çamaşırını yıkamıştır, çorabını şey etmiştir, yemeğini yapmıştı falan. Hepsi helal olsun der, helal hoş olsun der. Evet. Bunu Allah da bizden iyi kur olmamızı istiyor. Namaz edep öğretmek içindir, secdeye var, kibri kırmak içindir, benliği yok etmek içindir. Oruç takva içindir diyor ne olduğunu sanar? E tabi hele olmasak ne olacaktı? Aşk ya olur, ne olacak? Görüyoruz, yaşıyoruz. Adam burada ne diyor adam? yapıyor, bana gönderiyor. Bana gelen yardım şeyi pamyonunu orada aşçılar soyuyorlar, kendi kardeşlerine gelen, arkadaşlarına gelen, onlar diye talan ediyorlar, yalanlıyorlar. Ha şimdi bu bunun şeyle, insanlıkla ne alakası var? Şimdi düşün. Ha. Şöyle söyler, eğitemeli insan, vatandaş da eğitir. Din eğitimi, din eğitimi, din eğitimi. Biz ta şeyden beri, yani Müslümanlıktan beri işte. E, Gazan Burak Han'dan beri, daha önce biz beri mevcudu yiyoruz, mevcudu. Anamızdan, babamızdan, dedemizden gördüğümüz Müslümanın tortusunu, tortusunu, tavşanı, suyunu, suyunu, suyunu tortusunu tortusuyla hala ayakta kalıyor bu millet. Ve dünyanın en büyük milletidir. Orada size söyleyeyim. Müslümanlıktan geldiği için. Çok çünkü büyüğümüz var. Çok velimiz var. Çok şehidimiz var. Din uğruna çok tedakarlık yapmış atalarımız. Onların halen o havayla onunla gidiyoruz. Biz kendimiz bir şey üretip yeniden bu hayata katkıda bulunmuyoruz. İnşallah siz bulunacaksınız. Çünkü zaruret var artık. Eskiden çocuklar köyde kedilerle, tavuklarla beraberdi. Çocuğu dinler yapmak için ailenin bir özel bir gayret göstermesine gerek yok. Dai sağlı cuma namazına götürür. Amcası bir şey söyler, anlatır. Abisinden bir şey öğrenir, babasından bir şey öğrenir. Hep öyleydi. Ben, işte ilk okula gittiğim seneydi. 6 7 8 yaşındaydım. Ayetel küsü bilmiyordum. Fatihayı işte öğretmişti bana büyük annem, öğretmişti. Ayetel küsü yoku dedi. Abdülmali amca diye bir yaşlı cemaatten bir zat vardı. Ben bilmiyorum dedim. Utanmıyor musun? Acaycak çocuksun dedi. dedi. Senden küçük olanlar biliyorlar. Ayetel küsü gibi. Geldi baba dedim bana Ayetel küsü yok. Peki dedim. <gülüyor> Allahu la ilahe illallahu al-hayyur hayy. Enzela O zaman bir koku bir iki Türkçe harflerle yansıtıyor. Allahü la ilahe illa huwa alhayyul tayyumun te ve te'e'fudurum ve vela nevn Olum nevn değil. Nevn diye uzatacağız. Meddibin var orada çünkü. O hoca olduğu için tecvidiyle öğretmek istiyor. Ben de tık diye güldüm. Kendimi miyavlaması aklıma geldi. Hala gayet net Şimdi daha. Sonra. Baba, ne on deyince, yahu diyor. Şöyle karşımda otur, Bir tokat aşkı. Hala acısı Hayatında Hayatını yediğim en önemli tokattır. Hiç başka, ondan başka. İlk ve son tokattır. Ders öğrenmek için. Eğitim hayatın boyunca yediğim tek tokattır. Bazen. O da, ders yani aptallıktan dolayı değil. Şık o kedimin niye alımlıksız açtım. Bana ne oğlum dedi. Uzatacaksın deyince. Ne oğlum değildi. Niye oğlum? Böyle. Ondan sonra keşke o kediyi yalanımıza da bir tokat aşık evet. Çok önemli. Çorba. Çorba da. Dayak çemberinden çıkmadılar. <gülüyor> Maliki Yawmiddin Buraya hemen Seyrak Bismillahirrahmanirrahim Bu ilk 4 ayet Elhamdulillahi Rabbil Alamin Errahmanirrahim Maliki Yawmiddin Besmele ile beraber Bismillahirrahmanirrahim Bu buraya kadar tamam Efendim Sena, Sena kısmını, Bunların hepsi Allah'a Allah tanıtıyoruz. Şimdi sen bir yere gidiyorsun bir büyüğün karşısına diyorsun efendim beni falan gönderdi. İşte siz şöyle şöyle alim bir adammışsınız. Yahu siz de çok hayır sahibi eğer yardım isteyeceksen ya kime sorduysa, ah be, çok iyi, yüksaz dediler, bütün camilere yardım eder dediler, işte çok hayır sahibi falan. Halbuki dünyanın en cimri adamıdır. Her şoğla eşrektir Ama ondan bir şey isterken, sen cimriymişin falan, demezsin. Sen cömertmişsin diyeceksin. Sen hayır sahibiymişsin. Sen iyilik severmişsin. İyilik yapmayı sever misin diyeceksin. Öyle. Çünkü adamın o damarını kullanacaksın Sen eğer bir yardım istiyorsan, bir hayır için bir şey talep ediyorsan, o damarını kullanacaksın. Eğer doktora gidiyorsan, efendim sizi falan gönderdiler, o çok iyi bir doktor dediler. Diyeceksin çünkü ondan şifa bekliyorsun, ilgi bekliyorsun. Onu. Şimdi buraya, huzuruna vardığımız Allah'ın kendisini biz böyle tanıyoruz, böyle kendilerini. Yani. Ey Allah'ım! Bütün hamdler sana ait. Sana mahsus, hamdimiz, senamız, sadece benim değil. Bütün mahlukatın senası. Hatta kendiniz, kendinden olan övgü, senası hepsi senin hakkındır. Hazreti Mevlana diyor ki sevinmek herkes için ihtiyaçtır. Allah için haktır diyor. Hak. En çok onu seveceksin. Allah için ihtiyaç değildir sevinme. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Sevinmeye de muhtaç değildir. Ama haktır. Hakkı var. Nasıl ki ana Evladı üzerine. Ne bekliyor? Sevgi bekliyor. Başka bir şey bekler mi? Anne ömrünü feda ettiği evladından bir tek şey bekliyor. Sevgi bekliyor. Başka bir şey bekler Allah da öyle. Allah için. Herkes için ihtiyaçtır. Sevilmek Allah için haktır. Allah'ın sevilmek hakkıdır. Yaratan da her şeyi yaratır. Sevdiklerini de yaratandır. Neyi seviyorsa onları da yaratardır. Daha ne istiyorsun? <gülüyor> Şimdi Allah'a anlattım. İkinci bölüm halimiz az, kendimiz az. Biz kimiz? Huzuruna geldiğimiz Rabbül Alemin budur. Peki sen kimsin demezler mi? Sen ne işin? İyyake na'budu. Ben sana inanıyorum, sana tapıyorum. Ve iyyake senden yardım istiyorum. O zaman Cenab-ı Hakk diyor ki dile ne dileyeceksin? Benden dile. Madem ki bana tapıyorsun. Madem ki beni seviyorsun. Madem ki benden yardım istiyorsun. O yardım iyyake nesta'in İki nokta üst üste. Ben senden yardım istiyorum. İki nokta üst O yardım nedir? İhdi nasılsın Beni doğru yolda, hidayet üzere, hidayet üzere daim olmak üzere, orada kaim olmak üzere, ben sadece senden bunu istiyorum. Günde kırk rekat namaz kılıyoruz. Her namazda Fatiha okuyoruz. Günde kırk defa Allah'tan istediğimiz tek şey doğruluktur, dürüstlüktür. Çünkü hayatın manası odur. İnsan olmanın ilk şartı odur. Kul olmanın ilk şartı odur. Dürüstlüğün olmadığı yerden hiçbir şey doğru yolunda değildir. Hatta hadis-i şerifler var. Diyor ki iki ortak birbirine sadakatle bağlı olduğu müddetçe üçüncü ortak Allah'tır. Eğer birbirini aldatmaya yapıp yemeye kalkarlarsa Allah diyor ki ben aradan çekilirim şeytan girer. Orta olarak onların anı. Üçüncü orta olarak şeytan girer. Karı koca için de öyledir. Dostluk için de öyledir. Her şey için öyledir. Merak et. Karı koca birbirlerine sevgiyle, sadakatle bağlı oldukları müddetçe Allah'ın eli onların üstündedir. Kudreteli. Korkacak bir şey yok. Evlilik demek güven demektir. Aşk bitme, aşk biter. Sevgi yetmez. Sıkıntı vardır çünkü. Yürek ister bu devirde evlenmek için. Sorumluluk alıyorsun. Yiğit adamlar evlenirler. Korkakların işi değil. Kahraman olacaksın çünkü. Bu devir, bu devirde, devirde öyle. Her şey zorlaşmıştır. Hayat zorlaşmıştır, geçim zorlaşmıştır, şartlar zorlaşmıştır. Onun için evlenmek, hele çocuk yapmak kahramanlıktır. Sen eşine güvendiğin müddetçe Allah'ın güvenliğine üstündedir. Yani güven şudur. Ben hasta olursam bu adam beni atmaz. Bu adam beni başka birisiyle aldatmaz. Bana üstündür. Evlilik güven üzerine kurulur. Dostluk da güven üzerine kurulur. İbadet de güven üzerine kurulur. Ve alallahi fel yetevekkelül <gülüyor> <gülüyor> mütevekkilülür. nedir? Allah'a güveneceksin. Allah kullarını aldatmaz. Allah yalan yanlış bir şey emretmez. Allah işe yaramayan bir söz söylemez. Her şey Allah tarafından mükemmel gönderilir. Onun için güven duyacaksın Allah'a. Allah, Allah ben sana güveniyorum. Bitti. Ona ona bağlanacaksın güven. Terekküna demek. Biz, yani tembel tembel oturmak değil. Allah'a güvenmek demek. Ben senden yardım istiyorum. Biz eğer namazdaysak namazı hakkıyla kılabilmek için yardım istiyoruz demek. İl sırat-ı müstakim. sırat böyledir efendim. Yatay bir çizgi değildir. Dikey bir çizgidir. Böyle Miraçta değil mi Allah? Böyle Yatay hiçbir manası yoktur. Dikey çizdi. Allah'a direkt konsantrasyondur. Aynen çevirir, çıfak atar. Gez, göz, altacık ve hedef. Dördü bir noktada gelirse tetiği çekersen hedefe on ikiyi vurursun. Bir, biraz kaydını saravana atarsın. Deyin, kalp ve dil. Üçü aynı noktaya odaklanacak. O zaman Doğan kabul olur. İhdine sıratı al-mustaqib. İmle Rabbi ala sıratı al diyor. Çünkü Allah doğru yoldayım diyor. Kendisi ben doğru yoldayım diyor. Para gelmek isteyen doğru yoldan gelsin. Peki, şey olarak, geometri olarak, fizik olarak söyleyeyim. İki nokta arasındaki en kısa mesafe hangisidir? Doğru. Doğru çizgidir, değil mi? Tamam, o zaman doğruluktan ayrılmayın. <gülüyor> Allah'a en kestirme giden yol, en kestirme giden yol doğruluk. <gülüyor> Dostoyevki Karamazov kardeşlerinde diyor, onu Zosima diye, Rahip Zosima diye bir ideal bir şey var, şeyinde var, öyle Fransız şeyi vardı canım, sefilleri yazan adamı. <gülüyor> Victor Hugon'un da bir papazı var. Öyle bir papaz yoktur, ha, öyle bir rahip yoktur. Victor Hugon'un kendi kafasından ideal olarak ortaya koyduğu bir tiptir o. Dostoyevski'nin anlattığı Zosima diye o rahip de öyle bir rahip yok Rusya'ya geçsen öyle birini bulamazsın. Ama Dostoyevski'nin kendi kafasından ideal olarak düşündüğü bir din adamıdır. Onun dilinden söylüyor Allah doğrulukta aranmalıdır. Allah doğrulukta aranmalıdır. Allah'a en yakın giden yol doğruluk. Ayeti aynen o. İlme rabbi ala sıratil Benim Rabbim doğruluk üzerinde. Doğru yol üzerinde. Öylecek. Ondan sonra ne kalıyor geriye? Çok mu uzattık? Kaç oldu saat? Yedi buçuk, saat dokuz. Bir buçuk saat. Ben saate falan bakmam da. Evet. Kısaca hemen geçiyorum. Orada çok söylenecek daha şeyler var ama. İhdine sıra atan müstakil. Bu yolda sanal bir yol değildir. Kendi kafandan, kendi doğrun değildir kendim uydurduğum kendince doğru olan bir şey değildir. O diyor senin aklına göre öyle sen doğru söylüyorsun diyor kendince öyle yok öyle bir şey. Kendince, sence, bence diye bir şey yoktur Müslümanlarda. Hepsi Allah'tır. Din olduk, din alım, Allah. din Allah'ın dinidir ya. İzaçah Suresinde ne diyor? Verayt Allah sayetüluna fi din demiyor اِنَّ الْدِينَ عِمْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامِ Din Allah'ın dinidir. Dinin doğruları vardır. Senin benim uydurduğum şeyler değildir. Onun için ehlullah dediğimiz kimseler, evliyaullah hiç yorum yapmaz. Hazreti İsmail örnek gösterilmiştir. Ne diyor? İf'al مَا Ya evet if'an me'tunla Babacığım, Allah ne emrediyorsa onu yap. Yorum yok. Yorum, aklım, şeytanın işidir yorum. Ben de ondan üstünüm dedi. Ben ateşten yarattım. İşte yorum yapıyor şey. Efendim kurban kesmesek de sadaka olarak parasını fakire versek kurban kesmiş olur mu? Kesmiş olmazsın arkadaş. Niye kesmiş olacaksın ki? Kurbanı kesersen kesmiş olursun. kesmesen sadaka vermiş olursun. onu dair, onu dair. Ben şimdi... Futbol oynayacağım derken, velaygol oynasam ben futbol oynadım diyebilir miyim yani? Allah aşkına sizler. oyunu ayrı, basketbolun ayrı, futbolun ayrı. E futbola ve velaygola eriyorsun da, burana Kurban'a gelince kendince yorum yapıyorsun. Olur efendim diyor, benim aklıma göre daha iyi olur diyor, daha iyi olur. Bir arkadaşla münefeş ettik, Erol. Dedi, benim dedi aklımda bence daha iyi olurdu. Esen peygamber olduğun zaman ümmetin öyle söylesin, <gülüyor> onun doğru olduğunu söylesin. Böyle böyle halt olur mu ya? Allah'ın dini, Allah'ın tarif ettiğidir. Gidiyorsun, komşu Fatma Hanım sizi gününe çağırıyor, benim günüm diyor çarşamba öğleden sonra beklerim diyor, şeref verirsin, memnun olur diyor. ve Fatma Hanım kendi gününün kuralını kendisi koyuyor. Düğün davetiyesi geliyor. Gelecek seni 4-3 gün önceden haber verin diyor. Smokin şartı var diyor. <gülüyor> Belli reis Cumhur Şeye e davet etmiş. iftara 15'inde. Bana bayramdan sonra geliyor davetiye. Maşallah. <gülüyor> Vallahi bir daha saklıyorum. Yani İstanbul'un içinde 15 günde geliyor postayla. Bayramdan sonra bak. Bu nedir ya? Çatafaklı da bir davet şimdi milli falı kadar <gülüyor> böyle dosya büyüdü falı açtım içinde 15. 15'de Pazartesi günü diyor size davetciğimiz Cela İftar'a davet ediyor afiyet olsun <gülüyor> yani şunu demek istiyorum herkes kendine ait kuralı kendisi koyuyor Allah din Allah'ın dini ise bunun kurallarını Allah koyar sen de ona uymak mecburiyetindesin bitti o kadar bu sırat-ı denilen şey senin kafamdaki doğru değildi. O sırat-ı mustakim tarif ediliyor aşağıda. O kimselerin yoludur ki o doğruydu. En te aleyhim kendilerine nimet verildi. Gayril-mağdubi. Gazaba uğramamış. veled ve sapmamış, şaşırmamış, yoldan çıkmamış olan Salih kulların, iyilerin yoludur diye tarif ediliyor. <gülüyor> Bu yol kimin yoludur peki? Ha, orada başka bir ayette açıklanıyor. El-Nabiyyine ve Sıddıkine ve Şühedâ'i ve Sâlihîn ve Hasnâ ulayıke rafiqâdîn. Peygamberlerin, El-Nabiyyîn ve Velilerin, siddique, Sıddıkların ve Şühedâ, Allah yoluna can feda edenlerin, ve salihin ve takva ehli iyi kullanın yoludur. Bu yol tarif ediliyor efendim. Benim aklımca şöyledir, benim istediğim böyledir, benim arzum böyledir, benim aklım buna Senin aklın sana kalsın. Allah'ın dinini sen Allah'ın istediği gibi yap yeter. Yapamıyorsan özür dilesin. Yaptığını yapacaksın, şükredeceksin yapabildiğin için. Yapamadığın için de af dileyeceksin. ki tanıyor Başka bir yolu, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Var.